Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillah Nahmaduhu ve nesta nesta'inuhu ve nesta'gfiruhu ve na'ûzu billahi min şurur anfusina ve min siyyata amalina men yehdihillahu felamudillele ve men yuddil felahâdiyele ve eşhedü en la ilahe illallahü vahhtahu la şirikele ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu يا أيها الذين آمنوا تقول الله أَقْتُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَن تُمْصِلِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ الطَّقُ رَبَّكُمُ الَّذِي من مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كثيرا ونساء وَنِسَاءً الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالرَّحْمَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصحح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعض فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارٍ اما bâd Değerli kardeşlerim Zaman ilerledi ama meselemiz, mevzumuz da hepimizi ilgilendiren nazik bir konu İnşallah gayretle dinleriz Allah bana güzelce ifade etmeyi size de güzelce dinlemin asip eylesin Bu konu eşlerin birbirler üzerindeki hakları. Kim hak hukuk derse, had hudud derse muhakkak ki iki tarafı razı etmek mümkün değildir. Kadir'e gidildiğinde muhakkak ki yani bir tarafa hükmedecektir, öbür taraf mahrum olacaktır. Yani hak hukukta İlla ikisi de razı olacak demek değildir. Bu konunun inceliği, zarafeti böyle bir hak hukuku ortaya koymaktır. Elbette ki razı olacaklar vardır. Allah'tan korkanlar. Cihaletten de belki kerif görecekler vardır. Allah hepimiz için hayır nasip Konumu iki bölümde incelemek istedim. Bir evlilik öncesi cemaatimizde bulunacak, evlenecek gençlerimizin olacağını düşünerek ve bir de evliliği, eşler arasındaki hukuklara riayet konusunda durmak istiyorum. İslam'da evlilik erkekle kadın arasındaki mübarek bir sözleşme olup ancak bu sözleşme ile eşler birbirlerine helal olurlar. Bu da nikahtır. Birbirlerini severek, yardımlaşarak ve birbirlerine hoşgörü davranarak devam edecek uzun hayat yolculuğuna bu vesileyle başlarlar. Eşler birbirleriyle huzura kavuşur. Eşinin yanında kişiyi sükunet, ünsiyet, güven, huzur ve hayatın lezzetini duyar ve tadar. Kur'an-ı Kerim erkekle kadın arasındaki bu yüce meşru ilişkiyi, sevgi, ülfet, itimat, anlayış, muhabbet, saadet, tebessüm, rahmet taneciklerinin ve nimet kokularının yayıldığı gayet parlak ve şeffaf bir tasvirle canlandırmıştır. Rum suresinde <gülüyor> Rabbimiz Subhanahu ve Taala şöyle buyuruyor: size kendi cinsinizden size kendi cinsinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhameti var etmesi onun kudretinin alametlerindendir. Aslında bu Allah'ın iki Müslüman eş arasında meydana getirdiği en kuvvetli rabbani bir bağdır. Böylece eşler, sevgi, karşılıklı anlayış, yardımlaşma ve karşılıklı iyilikseverlik duygularıyla kaynaşırlar ve İslam ailesini kurarlar. Bu itibarla İslam ailesi hak yolda yürüyen İslam toplumun binasındaki sağlam bir tuğla olur. Bunun meydana getiren fertler elbette üretici ve yapıcı. İyilik ve takva üzere işbirliği içinde salih amellerde yarışan ve gayret eden kimseler olacaklardır. <gülüyor> salih bir hanım İslam ailesinin ana direği. Bu ailenin sağlam bir köşe taşı, bu ailenin sağlam bir köşe taşı ve güçlü bir temelidir. Müslüman hanım erkeğin hayatındaki ilk lezzeti ve hatta hayattaki en değerli varlığıdır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Dünya bir metadır ve en hayli metaada saliye bir zevcedir. Gerçekten saliye zevce Salih bir hanım Allah tarafından erkeğe verilen büyük bir nimettir. Zira erkek hayatın sıkıntılarını dertlerini ve yorgunluklarını eşinin yanında unutur erkek hanımının yanında rahata, huzura, sükunete ve insan hayatında benzeri bulamayacağı bir saadete kavuşur. O halde kadın hayatta nasıl en değerli varlık olabilir? Nasıl bir eş olabilir? Kadınlığın yüceliği ile birlikte sevilen, sayılan, değer verilen, takdir edilen bir kimse nasıl olabilir? İşte değerli kardeşlerim, bu konuları şu kısa zaman zarfına sığdırmaya gayret göstereceğim. Tevfik ise Rabbimiz sübhan Teala'dandır. Eşini seçerken çok iyi dikkat etmesi gerekir. Burada eşten bahsederken konumuzda devamlı, eğer kadınsa eşi erkek, erkek ise eşi kadın. Eş gelmesi müşterek olarak her ikisini içerir. Dinin emirlerini kavrayan Müslüman kadın veya erkeğin eş seçiminde dikkat edeceği doğru, isabetli ve hikmetli ölçüleri vardır. O bu hususta sadece eşindeki fizik, fiziki güzellik, fiziki güzellikle görünüşünün yakışıklı olmasıyla, mevki ve makamın yüksek oluşuyla, servet durumu ve benzeri genellikle kadınların hoşuna giden şeylerle yetinmemelidir. Seçeceği eşin dindarlığı ve ahlak üzerinde durmalıdır. Zira başarılı bir aile yuvasını, yuvasının ana direği Erkeğe gereken en kıymetli ziynet bunlardır. <gülüyor> <gülüyor> Tevhid dini, İslam'ın tavsiyeleri seçilecek. Seçilecek eşte bu iki sıfatın dindarlık ve güzel ahlakın mutlaka bulunması gerektiğini açıkça ifade etmiştir. <gülüyor> Eğer bu iki vasıf varsa o eşle evlenmek gerekli olur. Aksi takdirde toplum fitne kaplar fesat ve bozgunculuk topluma hakim olur. Tilmizi İbn Mace'e ve hakimi rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor: Din darlığından ve ahlakından razı olduğunuz, hoşlandığınız bir kimse size evlenmeye gelirse onu evlendirin. Aksi takdirde yeryüzüne fitne olur, Yaygın bir fesat çıkar buyuruyor. <gülüyor> Müslüman genç kız, şuurlu, ufku geniş Kalbinde Allah korkusu olan, tertemiz yapılı dindar, alaki ve karakteri güzel, ciddi mütmin genci tercih eder. İnançlı, temiz bir genç kıza layık olacak eş, aynen onun gibi inançlı, temiz, genç bir erkektir. Dilimizin kadına verdiği bu bir hak da anne ve babalarının kızlarının istemediği bir kimseyle zorla evlendirme haklarının olmayışıdır. İmam Buhari'nin Hansa binti Hizam'dan rivayet ettiği bir hadiste Hansa anlatıyor. "Babam beni kardeşinin oğluyla beni istemediğim halde evlendirdi. Ben gidip Resulullah'a şikayette bulundum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana babanın yaptığını normal gör dedi. Razol. Ben de dedim ki babam yaptığı bu işi istemiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem git o halde" Onun yaptığı nikah geçerli değildir. Dilediğin kimseyle nikahlan buyurdu. Ben bunun üzerine dedim ki, ben babamın yaptığı nikahı kabul ediyorum. Fakat insanların, babalarının, kızlarının nikahları hususunda hiçbir hakların olmadığını bilmeleri, bilmelerini arzettiğinden ettiğinden dolayı böyle davrandım. Yani babalar bilmesi gerekir ki, kızların nikahlar üzerinde bir hakları yoktur. Eğer kızlar razı değilse. Bunun için ben böyle davrandım ya Resulullah diyor. Yoksa yani yine ben babamın o razı olduğu kişiyle evlenmeye razıyım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Hansa'ya önce babasının emrini uygulamasını tavsiye etti. Zaten asıl olan da budur. Zira babaların iştenlikle kızların mutluluğu için gayret ettikleri bilinen bir husustur. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babasının Hansa hiç istemediği bir evle zorlamak istediğini görünce Hansa'ya tercih hakkını verdiği babanın rızasına da bağlayarak velisiz nikah yoktur dedi. Bu hayat yolculuğunun güzellikle sürdürülebilmesi için ve büyük hedefe ulaşılabilmesi için karı koca ilişkileri sağlam olmalı, aile bağları kuvvetli olmalı ve aile iyi bir eş seçimiyle sağlam bir temel üzerine kurulmalıdır. İslam tarihinde kuvvetli şahsiyetle, yüce hedefleriyle, eş seçimindeki ileri görüşlülüğüyle tanınan değerli Müslüman hanımlarından biri o um Süleym Bit Milhan idi. Mezumuz ne kadar uz uzayacak ama bu kısa sizlerle paylaşmaktan geçemeyeceğim değerli kardeşlerim. Hadis-i Nesliye'yi sahibi senetle civayet ediyor. Umut Süleym, Ensar hanımları arasında İslam'ı en çok en çabuk kabul eden hanımlardandı. Malik ibn nadır ile evlenmiş, ondan Enes isimli bir oğlu olmuştu. Umut Süleym İslam'ı kabul edince kocası Malik onun İslam'ı kabul etmesine içerledi. Kızarak onu terk etti. Umut Süleym ise İslam üzerine ısrar etti. Henüz daha çocuk denecek yaşta gençliğin bağrındayken kocasının ölüm haberi geldi. Allah yolundaki bu duruma Ecin'i Allah'tan bekleyerek sabretti. Henüz 10 yaşlarındaki enesi aldı. Oğlun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hizmetine vermek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e koştu bu sırada Medine'nin en zengin en güçlü ve en yakışıklı seçkin gençlerinden ama henüz İslam'a girmemiş olan Ebu Tala ona talip oldu yani Medine'nin değerli kardeşlerim tam bir delikanlısı Ebu Tala Ebu Tala malı gençliği ve gücüyle Medine kızlarını aşık olduğu bir kişiydi Umut Süleyman bu talebe karşı sevinçten uçacağını zannediyordu. Fakat Ebu Talha Umut Süleyman'ın bu, e, Süleyman bu, e, bu, bu talebe karşı sevinçten uçacağını zannediyordu. Fakat Ebu Talha Umut Süleyman şu ifadesiyle şaşırıp kaldı. Ey Ebu Talha! Bilmiyor musun? O senin taptığın ila toprakta bitip yetişen bir ağaçtı. ''O ağacı Habeşistanlı'' falan kişi kesip yontmuştur.'' dedi. <gülüyor> Ebu Talab gururlandı. Beklemiyordu böyle bir şey. Ve Umut Süleyman değerli bir mehir ve bolluk içinde bir hayat vereceğini ifade etti. Fakat Umut Süleyman bu tavla ısrar ediyor. Açık bir şekilde yine şöyle dedi. ''Ey Ebu Talab, Allah yemin ederim ki senin gibi bir erkek geri çevrilmez.'' Fakat sen kâfir bir adamsın. Ben ise Müslüman bir kadınım. Benim seninle evlenmem helal değildir. Eğer İslam'a girersen senin İslam'ı kabul etmen benim mihrim olur. Bakın kardeşler yani kıssa aslında çok hoş bir kıstadır. Üzerine fazla durmayacağım. Madem genç kardeşlerimize, genç bacılarımıza örnek olsun diye bunları zikretmek istiyoruz. Bunları zikretmeden geçmek istemedim. Genç, güçlü, yakışıklı, zengin. Böyle bir delikanlı. Her şeyle delikanlı. Ahlakıyla da delikanlı. Ebu Teala İslam'ı seçtiktikten sonra da aynı sıfat üzere devam etmiştir. Böyle bir delikanlı. Bu kadına, o Süleyma gelip, Allah kendisine razı olsun, böyle bir talepte bulunuyor. Güzel bir talep. Hele yani böyle eee dur bir kadın için ki medenek kızlara aşık olan bir, bir erkek böyle bir tarihte bulunuyor ve o Müslüman sadece dini için geri çeviriyor ertesi gün geliyor Ebu Taliyye'den daha fazla mihir ve daha fazla mal infak etmek istiyor Ebu Taliyye Allah emin ederim ki senin gibi erkek geri çevirmez diyor fakat sen kâfi bir adamsın. Ben ise Müslüman bir kadınım. Benim seninle evlenmem helal değildir. Eğer İslam'a gelersen sen İslam senin İslam'ı kabul etmen benim mehrim olsun. Senden bundan başka bir mal da istemiyorum. Ebu Tala ikinci gün daha büyük bir mehir ve daha bol bir ikramla geliyor. Tekrar Umut Süleym'e geldi. Umut önceki sözünde sebat etti. Onun sebatkar oluşu Ebu Tala'nın gözünde onun güzelliğini değerini ve orgununu daha da büyütmüştü. O Süleym yine ona şu ifadeyi kullandı. <gülüyor> Ey Ebu Tala bilmiyor musun? Şu sizin taptığınız ilahları falan kimsenin kölesi olan falan marangoz yaptı. Önceki sözünde de Falan köle, falan, e, o ağacı Habeşistan'da falan kişi kesip yontmuştur demişti. İkinci gün geliyor, bakınız ziyade olarak falan marangoz yaptı. Siz ateşle tutuştursanız bu ilahlarınız yanmaz mı? O <gülüyor> Süleyman'ın bu sözleri Ebu Talan'ın duygularını sarsan bir balyoz darbesi şeklindeydi. Bu sırada Ebu Tala kendi kendine şu soruları soruyordu. Hiç Rab olan bir varlık yanar mı? Hakikaten yontulmuş o ilahları ateşe atılsa aynı o Musulü'nün dediği gibi Ebu Tala'nın aklına yattı yanacak. Bu sırada Ebu Tala içinden hiç Rab olan bir ilah bir varlık yanar mı? diye düşünüyordu. Ki dilinden şu sözler akı verdi. Eşhedü en illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve İşte o anda Umus Süleym bütün varlığını sevinç kaplamış olduğu halde oğluna Enes radıyallahu anhu kalk ya Enes Ebu Talib evlendi diyordu. Enes şahitleri getirmiş evli tamamlanmıştı. Ebu Tala mutluluğu sebebiyle bütün servetini Umus Süleym'in önüne sermek istedi. Medine'nin en şahsiyetli hanımlardan bir tanesi elde etmişti. Halbuki bakınız duldu ve çocuk sahibi bir kadındı ki kendisi de malum bir delikanlıydı. Ebu Tala mutluluğu sebebiyle bütün servetini Umut Süleyman'ın önüne sermek istedi fakat o sadık, değerli bir ve iffetli mütmin hanımların şahsiyetiyle dimdik durup şöyle dedi. Ey Ebu Tala ben seninle Allah için evlendim. Senden başka meyir almayacağım. Muhammed gayet iyi biliyordu ki Ebu Talal'ın İslam'a girmesiyle sadece kendisine denk değerli bir eş kazanmakla kalmadı. Aynı zamanda o Allah'tan bu Allah'tan da dünyada kırmızı develere sahip olmaktan daha üstün bir sevap elde etti. Nitekim o Resulullah'ın şu hadisini işitmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Senin sebebiyle Allah'ın bir kişiyi hidayet eldeilmesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan çok daha hayırlıdır. Buhari rivayet ediyor. İşte Müslüman kadın bu büyük kadın gibisini kendileri örnek almalı. İman şahsiyeti, iman e, safiyeti, güç, güçlü şahsiyet, lekesiz inanç ve iyi ve iyi eş seçim konularında bu gibi kadınlardan yararlanmalıdırlar. Evet değerli kardeşlerim, değerli bacılarım. Yani bu kıssayı ve bu e, girişi artık genç, yeni evlenecek ve evlenmek isteyen kardeşlerimize ibret olsun örnek olsun diye zikrettim. Bu yüksek ağırlak ve ince muamele ile Müslüman erkek kadının Müslüman erkek kadının kalbine hakim olmuş demektir. Artık o kadın asi olmayacaktır. Erken kadının idaresine, idaresini yüklenmesi İslam'ın erkeğe verdiği görevlerden ve üstünlüklerdendir. Allah'ın birbirlerine üstün kılmasından ötürü ve mallarından sarf etmelerden ötürü erkekler, kadınlar üzerine hakimdir. Nisa 34 <Gülüyor> erkek bu, bu idareciliğin gerektirdiği çeşitli mesuliyetler de yüklenmektedir. Erkek eşinden tam manasıyla mesuldur. Erkek hakimdir, erkek, erkek reistir, erkek evde söz sahibidir. Erkek evde söz sahibidir. Ve üzerine de elbette ki mesuliyet düşüyor. Peygamberimizin Buhari Müslim hadisinde geldiği gibi şöyle buyurur. Hepiniz çobansınız. Hepiniz emriniz altındakilerde mesulsunuz. Emir, devlet başkanı çobandır. Erkek aile efradının çobanıdır. Erkek aile efradının çobanıdır. Kadın, kocasını evi ve çocukların üzerinde çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz emriniz altında kreden mesulsunuz. <gülüyor> İslam toplumunda bu, mesul, bu mesuliyetin altına girmeyen fert yoktur. Mutlaka herkes bir çobandır. İslam toplumunda bu mesuliyetin altına girmeyen fert yoktur. Herkes muhakkak bir şey gülecektir. Mutlaka bir şey gülecektir. Bu da İslam nazarında hayatın ne kadar ciddi olduğunu ve toplumdaki her fertten başıboş değil, mesuliyet yüklenmesini istemesidir. İslam, kadının makamını yüceltip ona layık olduğu değeri verirken ona da hayattaki rolünü bilmesini, öğrenmesini emretmiştir. Hayatta istenilen güzellik ve mutluluğu vermesi için kadına İslam'ın çizdiği ölçüde neslen terbiye ve yetiştirilmesi için kocasının bulunmasını ve görevini eda etmesini emretmiştir. İslam erkekten Kadına hayır tavsiye edip yumuşak davranmasını isterken kadına da helal, insaf ve adalet ölçüsü içinde itaat etmesini önemle emretmiştir. Bu önemi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi çok iyi tasvir etmektedir. Birine bir kimseye secde etmesini emretseydim, kadının kocasına secde etmesini emrederdim diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi rivayeti. Ve hatta kocanın rızasını Kadının cennete girme sebebi olarak da Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem göstermiştir. Bukhari müslim hadisinde kocası kendine razı olarak ölen kadın cennete girer buyurmuştur. <gülüyor> Huysuz ve kocasını rahatsız eden kadını kocasına dönünceye kadar, kocas kocasıyla barışıncaya kadar meleklerin lanetiyle tehdit edilmiştir. Kocasını yatan terk ederek geceleyen kadına sabah kadar melekler lanet eder demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> İslam erkeğe kadın üzerindeki idarecilik ve hakimiyet hakkını kadının kocasına itaatının farziyetini o derece ileri götürmüştür ki kocasından izinsiz nafile oruç tutmasına onun izni olmaksızın bir misafir kabulüne bile izin vermemiştir. Yani bu kadar ince meselelerde bile son derece itaatkar davranması gerekir. Yine Bukhar Müslüm rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kocası izin vermediği kadının nafile oruç tutması ve yine kocası izin vermeden evine misafir alması helal değildir buyuruyor Peygamberimiz. İslam erkeğe kadını idare etme hakkını ailesindeki hayat geçimini İslam erkek kadını idare etme hakkını ailesindeki hayat geçmişini idare edip selamete selamet sayına çıkarmayı bilen gerçek bir erkek olması için vermiştir. Ve erkekleri kadınların fitnesinden aldanıp gözlerinin körelmesi ve dini gayretlerini azalıp kadınların doğru yoldan ayrılmalarına göz yummaktan sakındırmıştır. Yoksa ipleri elinden kaçırırsa asi kadın evin her şeyi olur, her istediğini yapar. Kendisine bir söz dahi söylenmez, hiçbir istediği geri çevrilmez bir hale gelir. Bu durumu erkekler hakkında en büyük fitne olarak tavsiye eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar doğru söylemiştir? Bakalım. Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım buyuruyor. Bu Müslüm'ün rivayeti. Müslüman koca azmış eşinin fitnesi önünde zayıf davranamaz zayıf davranmaz. Eşinin fitnesi nefsine hoş gelse de Allah'ın rızasını kendisine daha sevimli olduğunu aklından çıkarmaz. Çünkü erkeğin eşine olan sevgisi ne kadar büyük olursa olsun Allah ve Peygamber sevgisine ulaşamaz. Rabbimiz Sübhanı ve Teala buyuruyor. De ki babalarınız, oğullarınız, eşleriniz, akrabalarınız elde ettiğiniz mallar durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret hoşunuza giden evler Sizce Allah'tan, peygamberden vallah yolunda savaşmaktan daha sevgiliyse, Allah'ın buyruğu gelene kadar bekleyin. Allah fâsi kimseler doğru yola eleştirmez buyuruyor, Tövbe suresinde. Bu düşünceyle yola çıkırırsa, bugün İslam'a mensup birçok ailede gördüğümüz kadınla ilgili fitnelerin gerçek Müslüman hayatından silindiğini görünürür. Eşinin kızlarının ve kız kardeşlerinin caddeye açık ve giymiş çıplak olarak çıktıklarını, başlarını, göğüs ve bacaklarını açık olarak caddelerde görüp, ve, e, görüp de bu Allah'ın yoluna İslam adamına uymayan durumu değiş, değiştirmeye yönelmeyen erkek, erkekliğini kaybetmiş, İslam'dan sıyrılmış ve Allah'ın kazanı uğramıştır. Onun düştüğü bu pataklıktan kalbini uyandıracak, tövbeden başka bir şeyi kurtaramaz. Veya erkekliğini harekete geçirecek şiddetli bir sarsıntıya doğru yola yönebilir ancak. İslam kadına sosyal hayatta uyacağı belli bir adab koymuş. Caddede ve mahremlerin yanında giyeceği elbiseyi tayin etmiştir. İslam'ın saf kaynağından beslenmiş ve onun gölgesine yetişmiş ve İslam sürdüğü emmiş bir Müslüman kadın bu örtüyü gönlü razı, kalbi huzur içinde ve tam bir teslimiyetle kabul eder. Bu hükmün dinden kaynaklanan bir hüküm olduğunu, erkeklerin baskısı ve onların rızası için değil, ancak Allah'ın emir Allah'ın emri olduğu için kabul eder. Safiye Bindi Şeyben'in Allah kendisine razı olsun hadisi de şöyledir. Biz Ayşe'nin radıyallahu anh'ın anh yanındayken Kureyş kadının faziletlerinden bahsettik. Ayşe dedi ki radıyallahu anh'a Kureyş kadınlarının gerçekten fazileti vardır. Vallahi ben Ensar kadınlardan daha faziletsiz görmedim. Allah'ın Kitabı onlardan daha çok tasdik eden ve inen ayetleri onlardan daha çok kuvvetli inanan görmedim. Nur suresinin başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar ayeti inince <gülüyor> erkekleri hemen koşup Allah'ın indidi bu ayetleri Eşlerine, kız kardeşlerine, kızlarına, diğer akrabalarına bildirdiler. Ayet indirilmez. Erkekler ilk duyan erkeklerdi peygamberimizden. Hemen hanımlarına koşarlar. Böyle bir ayet indi. Baş örtüleriniz, yakalarınız üzerine. Böyle arkadan bağlama değil. Cehl ederimde de bağlama vardı. Onlardan hiçbir kadın yoktur ki Allah indiğine iman ve tasdik ile hemen örtüsünü alıp ona sarılmasın duyar duymaz ne yaptılar örtüye sarındılar. Resul'an arkasından sanki başlarının üzerinde kargalar varmış gibi örtülü oldular. Simsiyah sarıldılar böyle bu sefer karga konmuş gibi başlarına onu öyle ifade ediyor. Allah Ensar kadınlar kadınlara rahmet eylesin. Ne kuvvetli imanlar var. Hak nazil olur olmaz ona boyun eğmeler ne güzeldir. Allah ve Resulullah'a iman eden her kadında etrafındaki çıplaklara ve açıklığa aldanmadan, onlardan çekinmeden, onlardan utanmadan ensar kadınlara uyarak İslam'ın örtüyü kendine gerekli kılmalıdır. Hocalımızdan birisi şöyle bir kısa anlatıyor. Şam Üniversitesi'nde örtülü bir kızın tavrını hal hatırlarım diyor. İmanı ensar kadın imana benzeyen genç bir kızdı. Gazeteci bir muhabir yazın sıcağında örtüye nasıl dayanıp sabrettiğini soruyor. Tek bir cevap veriyor. Ayet-i okuyor. Kullar cehennem eşedü harran levkânü yâlemûn De ki cehennem ateşinin sıcağı daha şiddetlidir eğer biliyorlarsa. Bunlar gibi şuuru temiz Müslüman kızlar, özlenilen Müslüman aileleri kuracak yeni nesilleri Yeni nesilleri fazilet üzere yetiştirip muhtaç olduğumuz kahramanlar topluma bunlar kazandıracaktır. Allah'a çok şükür bu gibi Müslüman kızlar günümüze denk gelmişlerdir ve günümüze renk katmışlardır. Sadık Müslüman eşinin ve kızının evden çıkarken örtülmesinden mesuldur. Kadının kocasına hakim olduğu veya toplumun erkeğe hakim olup bu İslam'ın hükmünü hatalı kabul ettiği an, Kadın ile toplum arasındaki kadın ile toplum karşındaki aciz kalıp bir şey yapamadığı gün artık o adam dini de erkekliği de elden çıkmış demektir erkeğin kadın üzerindeki mesuliyeti sadece dışarıdaki görünümüne mahsus değildir onun ibadet ve hayat boyu sürdürdüğü gidişatında da mesuldur Eğer ibadetinde tembellik yaparsa veya bir günah işlerse ondan da mesuldur Kadının gidişatı, istikameti ve görevlerini yapmasıyla ilgilenmelidir. Özellikle namaz gibi ibadetlerde erkek uyanık davranması gerekir. Kadına alışıncaya kadar üzerine durması gerekir. Bunlardan birinde kusur etse kocanın erkekliği sarsılır. İslam'ın bütünlüğü yara alır ve Allah'ın ona ikram ettiği idarecilik, hakimlik, reislik vazifesini kaybeder. Çünkü İslam kadını erkeğe emanet etmiştir. zıtlı değil kardeşler. Kadın erkeğe emanet etmiştir. Kadın genelde kocasının dini üzeredir. Kocası onu ya cennete veya ateşe götürür. Bu yüzden de Allah, mütmillere cehennem ateşten korunmalarını emrederken, ailelerini de beraber zikretmiştir. Ve kötü akibeti kalpleri titreyecek, titretecek derecede dehşet verici bir ifadeyle bildirmiştir. Kadınlar ve çocuklar hakkında gevşek davrandıkları takdirde onları hiçbir şey kurtaramayacaktır. Ey inananlar buyuruyor Rabbimiz. Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Görevleri Allah'ın kendilerine verdiği emirlere baş kaldırmayan, kendilerine buyrulanları yerine getiren pek haşimetlerdir Tahrim suresinde. Erken kadı üzerindeki hakimiyeti ve idareciliği koca evini ve ailesini idarede başarılı bir erkek olmadıkça İslam istediği şekilde gerçekleşemez. Müslüman koca kaba, sert, şiddetli ve ağır sözlüyle erkek sayılmaz. Bu erkeklik cayle erke erkeğidir. İslam'daki erkeklik bütün bunların dışında başka türlüdür kuvvetli, çekici ve sevimli bir şahsiyet, şerefli ve yüce bir ahlak, hoşgörü ve küçük hataları görmezlik, Allah'ın ahkamı hususunda sert ve ısrarlı, bu ahkamı aile fertlerinin tamamına uygulamak, iyile doğru nazik bir yönlendirme, israfa varmayan bir cömertlik, dünya ve ahiretteki mesuliyeti iyice kavramak, ve kamil Müslüman'ın evinin olması gereken durumu kavramak, işte İslam istediği gerçek Müslüman'ın sıfatları bunlardır. Aslında kocaya iyi davranma, değer verme ve saygılı olma bizim İslam ümmetinin aile ahlakıdır. Bu cahilette bile yaygın olan, İslam'ın kabul ettiği ve Müslümanlar nesilden nesile aktardıkları yüce ahlak esaslarındandır. Arap edebiyatında annelerin kızlarına kocalarına hizmet etmeleri, itaat etmeleri ve değer vermeleri hakkında çok değerli, çok yüksek içtimai belgeler sayılabilecek edebi eserler bulmaktadır. Bunların en açık ve en güzel eserlerden biri Hicri 2. asır ricalinden ve bilgi ve kültür hazinelerinden olan Abdülmelik İbn-i el-Kuraşi'nin fesahat, belagat, isabetli görüş ve üstün akıl sahiplerinden Umame binti i Haris'ten naklettiği edebi eserdir. Umame'nin henüz evlilik kapısında olan kızına yaptığı vasiyeti Abdurmelik İbn Ömer altından mürekkepli yazılmaya layık güzel ifadeleriyle rivayet etmiştir. Abdurmelik İbn Meyr anlatıyor. Câle devr Arapların ileri gelenlerinden sözü edinilen, sözü dinlenilen bir reis olan Avf İbn Muhallim eş kızı Umu el-Haris İbn Amr el-Kindî'n ile evlendireceği zaman Gelin hanım süslendi, bine binmek için hazırlandı. O sırada annesi bazı tavsiyelerde bulmak için kızın yanına girdi. Annesi şöyle diyordu, sevgili kızım, eğer edep yönünden faziletli, nesep yönünden saygınlığı sebebiyle bir kimseye nasihat edilmeyecek olsaydı, sana tavsiyede bulmazdım. Çünkü sen hem nesep yönüyle de, hem edep yönüyle de fazilet bir insansın. Böyle insanlara nasihat gerekmeseydi, ben sana nasihat etmezdim. Fakat bu tavsiyem gafillere bir hatırlatma, akıllı için içinde bilgi mahiyetindedir. Sevgili kızım, eğer babasının zenginliğini veya kızın babasına son derece muhtaç olması sebebiyle bir kız da muhtane olsaydı, sen insan içerisinde bundan en çok muhtane olan kimse oldun. Babası zengin. Hiçbir şeye muhtaç değilsin. Fakat bu, kadılar, bu kadınlar erkekler için yaratılmıştır. Tıpkı erkeklerin de kadınlar için yaratıldığı gibi. Sevgili kızım, sen şu anda çıkmakta olduğun havayı ve büyüdüğün yuvayı terk ediyor. Hiç bilmediğin bir yuvaya hiç alışık olmadığın bir arkadaşın yanına gidiyorsun. O sana sahibi olmakla kral oldu. Sen de ona cari ol ki zamanla o senin kölen olsun. Şimdi benden on nasihat al. Annesi bineğe binmiş gelin kızına bu nasihatler yapıyor değerli kardeşlerim. Şimdi sen benden on nasihat al. Bunlar senin için bir azık ve bir hatıra olsun. Eşinle fazla konuşma. Onu güzelce dinleyip itaat ederek geçme ehli ol. Çünkü az konuşmada huzur elde edilecek. Güzelce dinleyip itaat etmekle de Rabbin rızası elde edilir. Onun kötü koku almasına, kötü şeyleri görmesine fırsat verme. Onun gözü sende çirkin bir şey görmesin. Sana ondan sadece güzel kokular ulaşsın. Doğrusu sürme güzelin en güzel vasıtasıdır. Su da kaybolun koku, kokudan daha hoştur. Kocanın, kocanın yemek vaktine dikkat et. O uyurken sessizliği temin et. Çünkü aşlığın harareti ateşliği kavgaya getirir. Uykunun bölünmesi de öfkeyi arttırır. Kocanın dostlarını ve çevresini gözet. Malını koru. Çünkü malın koruması güzel takdire sebep olur. Kocanın dostlarını ve çevresini gözetmesi bir kadının tedbirli ve uyanık oluşunun ifadesidir. <gülüyor> <gülüyor> Kocan hiçbir sırrını çavurma. vurma. <gülüyor> hiçbir konuda onun emrine karşı çıkma. Çünkü sen onun sırrını açığa vurarsan onun ihanet etmesinden emin olamazsın. Onun emrine karşı gelirsen onun göğsünü sana karşı kinle doldurursun. Sevgili kızım bunları ilave olarak o sıkıntılı iken sen sevinçli görünme. O sevinçli iken sen Asık suratlı olma. Zira birinci hasilet eksikliktir. İkinci hasilet adeta onu cezalandırmaktır diyor. Sen kocana karşı en saygılı bir şekilde davran ki kocan da sana en değerli bir varlık gibi davransın. Ona karşı olabildiğin kadar olumlu ve yapıcı ol ki o da sana çok daha uzun müddet arkadaşlık yapsın. Sevgili kızım şunu kesin bil ki sen sevdiğin ve sevmediğin hususlarda onun memnuniyetini, kendi memnuniyetine onun arzusunu kendi arzuna tercih etmedikçe onun sevgisini kazanamazsın. Allah evliliği senin için hayırlı kılsın ve seni korusun. Bu sözlerden sonra gelin yola çıkarılmıştır. Gelin kocası yanında yeri büyük olmuş ve bu gelinden daha sonra İdari ele alan Merikler dünyaya gelmiştir. Gayet açıktır ki bu vasiyet genç kızın evlilik hayatında muhtaç olacağı güzel ahlak, iyi seçim, muamela ve davranışlarda zekayı kullanmak gibi hususlardan akla gelebilecek her hususu içine alan gayet geniş ve anlamlı bir vasiyettir. Bundan dolayı evlenecek her genç kız için bir kılavuz olabilecek durumdadır bu vasiyet. Şuurlu Müslüman kadın iyilik ve bolluk kendisini kucaklamışsa, nimete karşı devamlı Allah'a şükreder, şükretmeli. Eğer sıkıntı ve musibet dokunmuşsa, bu durumda onun sabrını engellemez, sabretmeli. Müslüman kadın Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, cehennemliklerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüğü için, kadınlar yaptığı genel anlamdaki uyarlardan uzak kalmaz. Bu çeşit kadınlardan olmaktan Allah'a sığınır. Bu husus Buhar ve Müslümin İbn Abbas'ın rivayeti i tadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey kadınlar topluluğu, sadaka verin. Çünkü siz kadınlar cehennem elinin çoğunluğu olacaksınız. Oradan bir kadın, niye biz cehennem ehlinin çoğu olacağız ya Resulullah der. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verir. Çünkü siz çok lanette bulunursunuz. Ve kocaya karşı körlük edersiniz. Yine Bukhari'nin bir başka rivayetinde onlar kocaya karşı körlük ederler. İyileye karşı körlük ederler. Eğer kadınların birine ömür boyunca iyilikte bulunsan sonra senden hoşlamadığı bir şey görse hemen ben senden hiçbir şey görmedim der. İmam Ahmet'in rivayeti şu şekildedir. Bir zat, Ya Resulallah kadınlar bizim annelerimiz, kız kardeşlerimiz, ve eşlerimizdir. Ey ne olacak? Peygamber şöyle buyurdu. Evet. Evet. Fakat kadınlar ikram edilince şükretmezler. Başlarına bir sıkıntı bela gelince de sabretmezler. Olgun ve takva sayı Müslüman kadın ahirette kadınların çoğunluğunun akıbetini belirten bu sayı hadisleri düşünür. Kocaya karşı körlük çok lanet okuma, iyileye karşılan kölük, iyilik karşısında şükrü unutma ve zor karşısında sabrı terk etme günahına düşmekten daima sakınır. Çünkü bunlar kadınların çoğunu ateşte kılacaktır. Kendilerini cehenneme götürecek bu kötü vasıfları taşıyan Allah'ın zikrinden ve ahiret gününden gafil olan haktan uzaklaşmış kadınların pek çoğunu yuvarlanacağını, bu korkunç akibetten kadınları kurtarmak ümidiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün kadınları teşvik etti, sadaka vermeye Müslüman kadın her, her zaman kendisi gayret etmelidir. Hatta olgun Müslüman kadın kocasını takdir etme, onun üstünlüklerini anlatma, kocasının özelliklerini belirtme, onun güzel yönlerini yayma hususunda eşsiz bir örnek sergiler. İşte bu, hakka saygılı olan fazilet, sahibinin faziletlerin, faziletini, unut, faziletini unutmayan vefakar Müslüman hanıma yakışan vefakarlık duygusudur. Müslüman kadının tarihinde vefakarlığı, fazilet taktiği duygusunu ve kocanın yüksek özelliklerini dile getirmeyi sergileyen hiç unutulmayacak tablolar vardır. Tarihin unutmayacağı bu şahsiyetten birisi Esma Bint Umeys radıyallahu anhedir. Bu hanım İslam'daki muhteşem kadınlardan biridir. İlk İslam'a giren hicret eden asil kadınlardandır. Önce Cafer İbni Talib'in onun şehit olmasından sonra Hazreti Ali'nin hanımı olmuştur. Hanım. Bu hanımın Muhammed İbni Cafer, Muhammed İbni Ebu Bekir isimli biri Cafer İbni Talip'ten, diğeri de Ebu Bekir Sıddık'tan olan iki oğlu vardı. Bu iki oğlu birbiriyle övünme, gururlanma yarışına girmişlerdir. Her biri ben senden daha üstünüm, ben senden daha hayırlıyım. Çünkü benim babam senin babandan daha üstün. Benim babam senin babandan daha hayırlıdır diye e, an, e, annesinin ve ee, Hz Ali olan babalığının e, babalıklarının yanında böyle bir şey girişiyorlar. Bunun üzerine Hz Ali radıyallahu <gülüyor> anh, Esma Aralık'a sen hüküm ver dedi. Esma eşi Arap gençler arasında Esma şimdi söylüyor. Yani geçmiş kocalarını hakkında konuşacak şimdi. Birisi Ebu kızı, birisi de Cafer'in kızı. Cafer'ın oğlu, birisi de Ebu Bekir'in oğlu. İkisi de aralarında çekişiyorlar, övünüyorlar, gururlanıyorlar birbirine karşı. Hazreti Ali de diyor ki, Esma kalk diyor bu aralarında hüküm ver. O da diyor ki, Arap gençler arasında Cafer'den daha hayırlı bir genç görmedim. Önceki vefat eden eşi. Allah hepsinden razı olsun. Olgun bir kimse olarak da Ebu Bekir'den daha hayırlı birini görmedim dedi. O da öbür eşi. Vefat etmiş olan eşi. Hazreti Halil diyor ki bizim için söylenecek bir şey bırakmadın. Ama eğer şu söylediğinden başka bir ifade kullansaydın sana kızardım. Diyor. Bunun üzerine Esma Radül Hanım diyor ki senin gibi birinin en geride olduğu üç kişinin, üç kişinin üçü de hayırlı kimselerdir. Yani sen üçüncü eşimsin. Ama onlar hayırda seni geçmiş, sen üçüncüsün. Ama üçünüz hayırlısınız. Şu akıl üstünlüğüne bakın. Şu zekice verilen cevaba bakın. Şu ifade nezaketine bakın. Eşlerinden her birinin layık olduğu takdir ifadeleriyle an, e, anıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh bu üçü arasında en geride olduğu halde onu da memnun ediyor. Zira hepsini hayırlı kimsel zümresine sokmaktadır. Takva sahibi olgun Müslüman hanım, eşine daima sevgi duyar. Hayatında hiçbir gam ve keder olmadan, mutluluğuna hiçbir şeyi bulandırmadan eşinin mutlu ve memnun olmasını arzu eder. Kocasına daima sevindirici güzel sözler hitap eder. Kocasını yaralamayacak, ona sıkıntı ver verecek ve zihni bulandıracak sözlerden uzak durur. Eşine güzel haberler nakleder. Üzüntü verici haberleri mümkün olduğu kadar eşinden uzak tutar. Yahut bu çeşit haberleri duyduğu zaman önemsemeyecek bir vakte erteler. Eğer eşin rahatsız edecek ve gönlünü bulandıracak bu çeşit bir haber mutlaka bildirmek zorunda ise, bu takdirde bu olayın kocasının gönlündeki etkisinin şiddetli olmaması için uygun uslup ve yolları arar ve bunun için ön hazırlık yapar. Bu uyanık ve olgun kadının taşıdığı güzel eda, akıl üstünlüğü ve zekice tasarruf özelliklerindendir. Bu durum gerçekten zor bir durumdur. Bunu ancak faziletli hanımlardan pek azı başarabilir. Bu seviyenin zirvesine ulaşabilen muhteşem İslam hanımı Ebu Tala'nın eşi olan Umut Süleyhm bin Timilhan'dır. Umut Süleyman ansızın oğlu vefat etmiştir. Ebu Tala o sırada yolcurtadır. Umut bu anda öylesine eşsiz bir tavır vardır ki eğer bu olay Müslüm'ün sayende yer almamış olsaydı bunu bir efsane olarak kabul ederdik. Diyerdik ya bu, bu uydurma bir efsane, bir insan bunu yaşayamaz derdik. Olamaz bu, böyle bir şey. Hikaye yani beşerette düşünülemez derdik. Şimdi um, Umut Süleym'in ol Enes bin Malik dinleyelim. Bakalım Enes bize annesinin bu hayret verici kısasını ve eşsiz tavrını nasıl anlatıyor? Babam Ebu Talal'a Umusuleym'den olan bir oğlu vefat etmişti. Umusuleym annesine Ebu Talal'a onu öldüğünü siz söylemeyin. Bu olay ona anlatan ben olayım dedi. Enes devamla diyor ki Ebu Tala geldi. Umusuleym ona akşam yemeğini getirdi. Çocu vefat dedi gelme dönece, yenice. Kocası çıktı geldi seferden. Yedişti. Akşam yenen hazret yedişti. Daha sonra Umut Süleymu bundan önce süslendiğinden daha güzel süslendi. Kocası için süslendi. Ebu Talha hanımına yaklaştı. Umut Süleymu onun tamamen tatmin olduğunu görünce Ebu Talha'ya hitaben. Ya Ebu Talha bir cemaat emanetlerini bir ev halkına bıraksalar. kardeşe buraya dikkat edelim. Bir cemaat tutuyor bir emaneti bir ev halkına bırakıyor. Bunu sizde emanet bırakıyoruz. Ev ev, ev halkı geldiğimizde geri alacağız. Ey Abu Tala, bir cemaat emanetlerini bir ev halkına bıraksalar, sonra da gelip emanetlerini isteseler o ev halkının onlara engel olma hakkı var mıdır? Birisine emaneti bıraktın. Yarın gelip geri alacağım diyorsun. Yani geri geldiğinde ev halkı yok arkadaş geri vermiyor diyebilir mi? Var mı böyle bir hakkı? Diyemez. Yeniden okuyorum kardeşler. Ebu Tala, bir cemaat emanetlerini bir ev halkına bıraksalar sonra da gelip emanetlerini isteseler bu ev halkının onlara engel olma hakkı var mıdır? Diye sordu. Ebu Talal hayır dedi. Ev sahibi emanet bırakıldıysa hiç engel olma hakkı yoktur. İade etmesi gerekir. O halde onun da öyle kabul et ve Allah'tan bekle. Yani düşünün kardeşler yani. eve geliyorsunuz. Çocuğunuz, oğlunuz vefat etmiş. Hanımın size hiçbir bilgi vermiyor. Yani olan oluyor. Okuduğum şekliyle. Ondan sonra bakınız yani şu letafete, şu inceye, şu zarafete bakınız. Geri gelmiş kapıda böyle ağlayarak, bağırarak, çağırarak böyle karşılama yok. Güzelce giyinmiş, süslenmiş. Onu güzelce karşılıyor. Onu rahatlaması bekliyor ve ondan sonra da rahatlatacak bir emanet. Hepimiz, her birimiz bir emanetiz. Evlatlarımız bizim için bir emanettir. Rabbimiz verir, Rabbimiz alıyor. Yani şu zerafede bakınız ki bir cemaat emanetlerini bir ev hakkına bıraksalar sonra da gelip emanetlerini isteseler bu ev hakkının onlara engel olma hakkı var mıdır ya Ebu Allah Bir cevap ver diyor. Hayır olamaz diyor. Nasıl hak olabilir? O zaman sen de oranı böyle belli ve için Allah'tan bekle diyor. Yani kendinizi Ebu Teala'ya yeni bir koyun. Ee, sanki insanın tüyleri ayağa kalkıyor. Allah verdi emaneti. Biz el sahibi olarak herhangi bir şeye engel olma hakkımız yoktur. O halde oğlun da öyle kabul et ve Allah'tan bekle. Enes diyor ki Ebu Talab buna <gülüyor> öfkelendi. Ve hanımına beni serbest bıraktın. Nihayet bu işi yaptım. Anlıyorsunuz neyi kastediyor. Sonra da bana oğlumun haberini veriyorsun. Öyle mi? Dedi. Hemen kalkıp Resul'a gitti. Ya Resulallah. O birden ona bildirdi. Ya Resulallah, hanım bana böyle böyle yaptı, böyle olmuş. Allah dün gecenizin, gecenizi her ikinizin içinde mübarek kılsın buyurdu. Enes devamlı diyor ki, işte o gece Umut hamire hamile kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katıldığı bir seferde Umut Süleyim de bulunuyordu. Resulullah seferden dönüp, sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönüp Medine'ye geldiğinde geceli Medine'ye girmezdi. İhvan, seferde yani e, doğru olan yani geceleri girmemektir. Ve peygamberi ve sellem, eğer erken saatler gelse yakın bir yerde e, sabahlardı. Medine geldiğinde geceleri Medine'ye girmezdi. Medine yaklaştıklarında Umus Süleyman'ın sancısı tuttu. Ebu Tala eşinin yanında kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoluna devam etti. Ordu devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ve sancısı tutunca yolda dönüşte Ebu Tala eşiyle beraber yolda kalıyor. Enes diyor ki, oğlu anlatıyor. Ebu Tara bu sırada şöyle niyazda bulunuyordu. Allah'ı yavvarıp yakarıyordu. Ya Rab! Ya Rab! Sen gayet iyi biliyorsun ki e, sefercikteki e, sefere çıktığı zaman onunla birlikte olmayı, dönerken de onunla birlikte ol, e, olmayı, dönmeyi isterdim. Ama gördüğün gibi şu anda mahsur kaldım. Dedi. O Süleym de Ya Ebu Ta'la şu anda önceden duydum sancım e, gitti hissetmiyorum dedi. Niyet medyine geldiklerinde Umut Süleyman tekrar sancısı tuttu. Bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Bunun üzerine annem Umut Süleyman bana dedi ki, ya Enes yarın sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem götünecek kadar hiçbir kimse çocuğu emsirmesin. Dedi sabah olunca bebeği alıp Enes anlatıyor. Alıp Resulullah ben götürdüm. O sırada Peygamberimizin elinde damgalama aleti vardı. Beni görünce herhalde Umut Süleyman doğurdu dedi. Ben de evet dedim elindeki aleti bıraktı. Çocuğu peygamberinin kucağına koydu. O Resulullah Acve adı verilen güzel bir meden istedi. Hurmayı ağzında iyice çiğneyip eritti. Sonra onu bebeğin ağzına koydu. Bebek de onu emmeye başladı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ensar'ın ne kadar sevdiklerine, sevdiklerine bakın. Sonra çocuğun yüzünü sıvazladı ve ona Abdullah ismini verdi. Umut Süleyim, ne muazzam bir imana sahip. Ne kadar sabırlı bir hanım. Ne büyük bir fazilet sahip. Kocasına karşı süslenip onu sevgiyle kaşılamıştır. Ciğer parası olan evladı ölüm acısını ve üzüntüsüne nasıl dayanabildi? Sevabını yalnız Allah'tan bekleri sadece Allah rızası için sabredip kocasına iyi bir eş olarak onunla birlikte vakit geçirirken sevgili yavru acısıyla kıvranan yanıp tutuşa nefsini nasıl tutabildi? Bu gerçekten çok derin sadık ve içten bir imandır. Değerli kardeşlerim kısa e, uzunca onu metihle gidiyor. İnşallah e, yazıları e, nette bulur okursunuz. Geçiyorum. Yani bu öyküler aslında bu şu konuyu hazırlarken bana şöyle bir sıkıntı e, geldi. Ya bu hak hukukları Kardeşle anlatırken Böyle tablo halinde e, Eşimizin hakkı budur bu mevzuda e, Bizim hakkımız budur diyerek Böyle karşılıklı Mukayesele bir şey mi yapayım Yoksa nasihat varit bir şey mi arz edeyim diye Bir hayli sıkıntı çektim Nasıl bir şey takdim etsem diye Çünkü arkadaşlar sağolsunlar e, Böyle bir mevzuyu Ki yani ben aslında faziletli kardeşlerimizden bunu kendim arz etmiştim Böyle bir mesele yapılmasını Neticede yani dönüp dolaştığı bana geldi. Bunu düşün taşlıkla diyince böyle nasihat, varit örneklerle yaşanan ve o örneklerin içerisinde de nasihat olan ve hakukları içeren bir mesele olursa daha hoş olur diye böyle bir şey tercih ettim İnşallah hayır olacağına ümit ediyorum zaman ilerlemesine dolayı bazı mevzuları da geçmek istiyorum kardeşler. Onu, i̇nşallah bunları 20 sayfa yakın bir yazı toparlayabildim. İnşallah okursunuz bunları. Eşlerinizle okursunuz. Hiç şüphesi Allah samiyetini gayet iyi biliyordu. Ve ona cennet müjdesi Resulan dile verilmişti. Cennete girdim. Bir ayak sesi duydum. Bu kimdir diye sordum. Bu Gumeysa binti milhan enesil marik annesidir dediler. Müslüman bir Müslüman hanımın kocasına olan sevgisini gösteren sevimli ve zeki tavırlardan biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına kırılması sebebiyle ben onların yanına bir ay müddetle girmeyeceğim deyip bir ay hanımlarını terk ettikten sonra hanımların, hanımlarına dönünce Hazreti Ayşe'nin söylediği sözdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 29. gece geçince. İlk olarak Hazreti Ayşe'nin yanına girdi. Hazreti Ayşe, sen bizim yanımıza bir ay müddetle girmeyeceğini yemin etmiştin. Biz günleri bir bir saydık. Bugün 29 gece oldu, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ay 29 gündür dedi. O ay 29 gün çekmişti bu rivayeti. Hazret Ayşe validemiz biz günleri bir bir saydık. Bugün tam 29 gece oldu. Ifadesi kocasının kendisine bir an önce dönmesini gözleyen. Seven ve sevilen hanımın kalbinin eşine bağlılığını gösteren bir ifadesidir. Günler teker teker saydık ya Resulallah ama sen Allah'a yemin etmiştin. Bir ay diye 29 gece oldu. Bu hadiste ayrıca sevgi ve özlem duyan eşin kalbini kazanma arzusu, sevgi ve muhabbet duyma ifadesi yer almaktadır. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer hanımlardan önce Hazreti Ayşe ziyarete başlamıştır. Uyanık ve sevece Müslüman hanımın Müslüman hanım evlilikleri boyunca karşılıklı anlayış ve uyumu arz ederek usanç ve bıkkınlığı kökten engellemek için kocasının elimlerini, arzularını ve adetlerini öğrenir. Mümkün olduğu kadar bunları gözetlemeye çalışır. Zaten her zeki şuurlu ve uyanık hanımın yapacağı da budur. Kocası neye dikkat etmesini istiyorsa ve neşe davranmasını istiyorsa onu gözetler, onu razı etmeye çalışır. Fıkıh alimi Kadir Şureyhten rivayet edildiğine göre Şureyht Hanzala kabilesinden bir kadınla evlenmişti. Zivav gecesi her iki eş iki rakat namaz kılmışlar. Allah'tan kendileri için hayırlı niyazında bulunmuşlardı. Bundan sonra gelin hanım Şureyhten hitaben ben yabancı bir kadınım. Seni tanımıyorum. Senin ahlakını hiç bilmiyorum. Bana hoşlandığın şeyleri söyle ki onları yerine getireyim. Hoşlanmadığın şeyleri söyle ki onlardan uzaklaşayım derdi. Şöyle diyor ki 20 yıl süren beraberliğimizde onun hiçbir hususta kusurunu görmedim ancak bir defasında ben ona karşı haksızlık yaptım diyor. Bakınız kardeşler bir eş geliyor bir zevce geliyor kocasına zevce diyor ki ya ben sen huyun bilmem suyun bilmem neden hoşlandığını bilmem neden hoşlamalığını bilmem Bunları bana bir söyle de ona göre dikkat edeyim. Bir hayat yaşıyorlar. Şurayı kendisi kocası kendisi anlatıyor. 20 yıl süren beraberliğimizde onun hiçbir hususta kusurunu görmedim diyor. Ancak bir devasa ben ona haksızlık yaptım diyor. Bunu da itiraf ediyor. İşte, işte İslam'ın arz ettiği evre hizmet eden kocasına karşı vefakar aralarında geçimin devam etmesine gayet, e, gayret eden Kocasını seven ve itaatkar hanım bunların evlilik hayatında havayı bulandıran rüzgarlar eserse böyle bir kadın derhal samimi bir sevgiyle şeytanın vesveselerine ve kötülüğe kötülüğe emreden nefsin hazırlarına kulak verip kocasından boşanma istemez. Çünkü onların evlilik bağı geçici bir iktidar sebebiyle yahut basit bir yanlış anlaşılma sebebiyle derhal bağlar kopan sıradan bir ilişkiden çok farklı ve çok değerli bir bağdır. Bu sebebile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli şeri bir sebep Olmaksızın kocasından boşanma talebinde bulunan böyle kadınları cennet kokusundan mahrum olmakla tehdit etmiş ve şöyle buyurmuştur. Hangi kadın basit bir sebeple kocasından boşanma isterse o kadına cennet kokusu haramdır buyuruyor Timizir rivayeti. Değerli kardeşlerim, meselemin sonuna geldim. Eğer bir topalamak gerekirse, bir topalamak gerekirse, ...bacılarımız bu konuda dikkat etmeleri gerekir... ...kocalarını son derece memnun etmeye... gayret göstermeleri gerekir... ...onların karşısına dengelip de... ...senin sözün sözse benim sözüm de söz deyip... ...batılı kadınlar örnek alma değil... ...feminist zihniyetler örnek alma değil... ...şu bizim kitabımızda... ...ve Peygamberimizin... ...Mutaha Sünneti'nde olan... ...ve Sarih yaşadığı yaşantıları... ...duyduk ve daha nice meseleler var... ...mevzular var... ...kısalar var... ...onların her birisi böyle güzel örneklerdir... Onları okuyup mutlu, huzurlu, saadet bir hayat kurmak, saadet üzere, mutluluk üzere bir hayat kurmak ve onunla beraber cenneti kazanmaktır. Çünkü bir kadın için kocası hem cenneti hem ateş olabiliyor. Allah'ın rızası Peygamber'in bir sözünde Rabbin rızası kocanın rızasında diyor. Kocasını razı etmeden bir kadın Allah'a razı demezsin. Bilmelidir ki kocası, kocası hakimdir, kocası reistir, kocası emirdir, ona itaat etmelidir. Bunun yanında karşılığında kardeşlerim, dinleyelim. Bunun karşısında da koca da müsamakar olması gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi kadın eğri kemiğden yaratılmıştır. Onu doğrultmaya kalkışmayınız, doğrultursanız kırarsınız, kırılması da boşanmasıdır da her şeyi görüp de böyle titizlikle üzerine durup da durmadan e, e, onu azarlama gibi bir şey girmeyecek. Bazı göz yumulacak, bazen duymasına gelecek, bazıların görmesine gele gelecek ve kadın da son derece itaatkar davranacak ve bu hayat serüvanının sonuna kadar mutluluk gidecek. Yoksa her şeyi inceden ince e, dokmaya kalkıştığımız zaman bu da kadınların yaratılmış olan fıtratına aykırı, aykırıdır. Çünkü kadınlar o şekilde yaratılmıştır. Yamık yaratılmıştır fıtrı olarak yamık yaratılmıştır ve o yamukluğu da e, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kabul etmemizi istiyor. Ve Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem karşısında kadınlar zaman zaman böyle konuşup çekiştiklerinde peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tebessümle karşılıyordu ve e, ama bu adet gelip de e, kadınlarımız e, erkeklerimizi incitmemesi gerekir. Erkeklerimiz de her ufak e, meselede de böyle karşı dinleyip de bu, benim hakkında sen benim karşımda böyle konuşsam deyip de onları azarlayıp azarlayıp on onları küçük düşürecek şekilde hareket etmemesi gerekir. Bakınız burada e bir kısa daha aklıma geldi şu anda zikretmek istiyorum. Sahabeden bir e erkek kadını tokatlar. Kadın tutar çıkar gelir Peygamberimiz ya Resulallah böyle bir oldu ben kısası istiyorum. Kocam beni tokatladı. Kızıyor, kızdırıyor, tokatlıyor. Bana vurdu, kısas istiyorum. kardeşte peygamber kısas hükmünü veriyor. Ama kısas dua, vuku bulmadan Allah subhanahu Teala ayet-i kerime indiriyor. El er kavamın aleyh nisa ayet-i kerimesini indiriyor. Erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler, reisdirler, emirdirler, ayet-i kerime indiriyor. Ve ondan sonra peygamber ve ondan vazgeçiyor. Yani e, kadınla koca arasında olan mevzuda kısas yoktur. Ama şurada iki arkadaş yani birisi birisine bir tokat vursa e, hakime gider, isterse kısas ister. Ama e, erkeğin e, vurmasından dolayı kadın kısas istemez istese öyle bir şey yoktur. Ki yani Peygamberimiz ilk etapta böyle şey olmuştu. Ondan sonra Allah-u Teala bu ayet-i kerime indirdi. Kısas yoktur. Ve içinde e, ve de وَقُرْرَبْ بِذِينَ اِلْمَا de ki ki eğer o ilmimiz ziyade et diye dua etmesini peygamberden talep etmiştir. Rabbimiz kısas yoktur. Kadın erkek eşini itam ederse bir fuhuşla aralarında lanet vardır, ayrılırlar. Ama kadın kocasını bir zinayla itam ederse yabancı bir kadında zina ile itam ederse eğer ispat edilmezse ona ne vardır? İftira sopası vardır. Bakınız yani hukukta bir, e, böyle farklılık vardır. Ha, e, bu sefer bu sefer kadınlar kadınlar dikkatli olması gerekir. Kocalar e, dövdüğünde, vurduğunda onun e, mevzusunda etmek isterdim ama e, e, başka bir zamana bırakalım. Birkaç mevzumuz var. Onu başka bir zamana bırakarım diye. Hatta başka kardeşlerimize, hocalarımıza e, bırakmak istiyorum. Burada çok önemli bir e, bab daha vardı. E, çok tereddüt ettim. Ve mesele uzayacağından ve başlı başına masaya oturması gerekir. Şafi ve kafi bir şekilde kafirilmesi gerekiyor. Şafi bütün şüpheleri izah edecek bir şekilde, kafi artık sorulacak bir soru bırakmayacak bir şekilde. O da taadud zevcattır. Yani birkaç eşli olma meselesidir. Yani muasır bir zamanda yaşıyoruz. Bütün dünya buna aykırı ve şeriatımızda, dinimizde var olan bir mesele. Bunu da fazilet erbabı olan hocalarımızdan ben başta olmak üzere talep ediyorum. İnşallah gün gelir. Gün gelir bunu masaya oturturlar. Bu mesele böyle enine, son uzunluğuna konuşulur. Bütün şüpheler cevap verilir. Ve meselede, meselede hiçbir soru kalmaz. Gönüller buna rıza gösterir. Olsun veya olmasın. O başka bir meseledir. Bu Allah'ın erkekler için vaaz ettiği bir meseledir. Yani bunu da gün gelip masa üstüne oturması gerekir. Ve Müslümanlar bunları konuşması gerekir. Yoksa yani bu böyle dilden dile bütün meclislerimizi bazen meşgul edecek bir hale geliyor. Yani bu böyle olmamalı. Bütün meclis meclislerimiz bu hale gelmemeli. Daha hayli bir şeyle konuşmak gerekir. Ama yani bunu da hanımlarımız gönül rahatlığıyla bu da Rabbimiz Sübhanu Teala'nın erkeklere vermiş olduğu bir hak deyip su en azından sugut etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Evet kardeşlerim diyeceğim bu kadar daha e, diyecek bu mevzuda çok şeyler vardır. Daha güzel kıssalar vardır. Ama inşallah buna iktifa etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah yani az boz yani meseleye bir açıklık getirdim umuyorum. E, hak hukuk meselesinde eee Asla kısa bir zamana böyle sığdırılmazsa daha geniş bir şeyler ortaya çıkabilir. Daha güzel bir vasiyet ve nasihat oluşabilir. İnşallah bunları daha ileri zamanlarda yeniden dile gelebilir. Bütün imkanlar mümkündür inşallah. Der Subhanakallah ve bihamdik eşedven la ilahe illa ente estağfurullah Arkadaşlar Allah bizden razı olsun.